onun şimdiye kadar bir kureyişliğe ödediği en yüksek fiyatın iki katı kadardı. Yanına yolculukta eşlik etmesi için meyseri adında bir de genç köle verdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun teklifini kabul etti ve gençle birlikte onun mallarını kuzeye götürdü. Suriye'nin güneyindeki Basra'ya ulaştıklarında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Nestor denilen bir rahibin manastırına yakın bir yerde bir ağacın gölgesi altında oturdu. Yolcuların konaklama yerleri hep aynı olduğu için belki de bu 15 yıl kadar önce amcasıyla Basra'ya giderken altında oturduğu ağacın aynısıydı. Belki Bahir'e ölmüş onun yerini Nestor almıştı. Bu ihtimaller bir yana Meyseren'in şöyle bir haber naklettiğini biliyoruz. Rahip manastırdan çıktı ve ona ağacın altında oturan adam kim diye sordu. O da bir Kureyşli dedi ve açıklamak için şunları ekledi. Allah'ın evini koruyanlardan. Nestor o ağacın altında bir peygamberden başkası oturmuyor dedi.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 Çünkü Hamza'nın öz kardeşi Safiye kısa bir süre önce Hatice'nin kardeşi Avvam ile evlenmişti. Hamza yeğeniyle birlikte Amr'a gitti ve Hatice'yi istedi. Aralarında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin mehir olarak Hatice'ye 20 dişi deve vermesi kararına vardılar.